Change your Look around you Adaptasyon Merhabalar Onur Merhaba Mahir Merhaba Ali Merhaba Bugün 18 Mart 2012 Bugün 18 Mart 2012 Adaptasyon'un yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu sefer New York, Boston, İstanbul hattında bir program. Yok ben Boston'a değilim adaya gittim. Hangi adaya gittin? Martha'nın adasına gittim. Martha's Venue. Kim abi Martha? Bilmiyorum tanımıyorum ama ada kurmuşlar işte burada. Yani ismini vermesinin özel bir sebebi var mı acaba? Büyük ihtimalle eskilen sahibiydi. Biliyorsun mülkiye sahip olmak isim vermek için en önemli denerden bir tanesi oluyor. Peki o zaman hemen hızlı başlayayım. Ali, sponsor mülkiyet... dolarıdır. Aa evet bravo. Odayı sponsor ediyorum evet. <gülüyor> evet hızlı başla buyurun. Ali mülkiyet Hatırsız... hırsızlık mıdır? Mülkiyet? Valla çok damardan girdim şimdi. E, demiştik ama. Yok diyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen bu soruyu aklında tut ileride bir daha soracağım program esnasında tamam oldu çok kısa bir cevap olarak böyle Şimdi, dinleyenlerimize bu hızlı, hızlı girişten sonra birazcık daha yavaş bir tanımla e, Ali'yi tanıtalım Ali Miharbi e, Türk medya sanatının tanınmış isimlerinden kendisi e, Northwestern University'de okumuştum değil mi Ali? Evet. Electrical Bu... and Computer Engineering, elektrik ve bilgisayar mühendisliği. Aynı zamanda sanat sanat bölümünde resim üzerine miydi? Evet. Daha sonra... 2000 yılında bitmişti. 2000 yılında bitmişti. Daha sonra 2010'da Virginia Commonwealth University'de e, sanat üzerine yine bir yüksek lisans. Kinetik Imaging... Evet öyle geçiyor da aslında demek istedikleri şey orada video ve ses. Böyle havalı bir isim olsun diye kinetik imaging koymuşlar. Marketing strateji. Tamamıyla böyle diyorsun yani. Evet. Peki bu havalı isimler sanat piyasasında çok gündemde gibi geliyor bana. Mesela benim de doktorum. Bu aslında Bizim... üniversite eğitim piyasası diyelim. Ben eğitim piyasasında öyle değil mi? Herkes böyle ee, daha farklı bir isim olsun. Sanki bilinmeyen yeni bir şey öğretiliyormuş gibi olsun istiyor galiba. Evet yani bir tek bizde var falan. Gerçekten bir tek onlarda öyle bir isim var. Uydurmuşlar çünkü. <gülüyor> ee, bu, bu yolla da işte şey... Çok yenilikçi ve e, işte e, eşiğe benzeri olmayan bir şey. Havası vermiş evet, Ama... ama Ali... yersen... Hı hı. Ali'yi programa davet etmemizin sebebi kendisinin yapmış olduğu e, senelere yayılmış olan. <gülüyor> ben bir program çok... yani master programının adını beğendim ondan dolayı kendisi. Rica ettim gelir mi diye <gülüyor> <gülüyor> Evet biz aslında master programını konuşmak istiyoruz Ali. Yani çok güzel bir ismi var. Nedir ne değildir diye. E, kendisinin yapmış olduğu sanat projeleri uzun senelerdir devam ediyor. Oysa e, ama tabii bu detaylı konulara girmeden önce bugünün hepimizi etkileyen konusunu e, Onur'dan açıklamasını rica ederek başlayalım. Aa çok önemli evet ben de. Bugün 18 Mart. Neşe doluyor insan. <gülüyor> <gülüyor> ya ben askerliğimi Çanakkale'de yaptım biliyor musun bilmiyorum ama. Gerçekten nasıl Aa, oldu? Evet gayet çok güzeldi hayatımda geçirdiğim en güzel zamandı. Kısa dönem miydi? Kısıydı. Ee... Çanakkale'de yapınca tabii iste istemez Çanakkale Anası'nda da gidiyorsunuz. Hani oradaki e, e, bütün mezarlıkları da görüyorsunuz. Oldukça ilginç bir tecrübeydi. Ve biliyorsunuz artık orası artık bir mabet gibi. İstanbul'un tam Çamlıca Tepesi gibi bir yer yani. Baya bir insan akını oluyor oraya. Neyse 18 Mart evet. Çanakkale'nin 97. yıl dönemi sanıyorum. 1915 yılında oldu. Hı hı. Ve bunun galiba ilginç bir uzantısı var. Twitter uzantısı var ve ve oldukça da uzayacak. Mahir de size onu anlatsın. Evet. NTV Tarih e, Dergisi sanıyorum bunu organize etmiş. Bugün sabah saatlerinde, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde başlayan bir e, Çanakkale Savaşı'nı yeniden yaratma ya da yeniden belgeleme projesi diyelim. 274 gün sürecekmiş. Yani hem Türkçe ve hem İngilizce olarak. E, yayınlanıyor proje temel olarak şunu kapsıyor anladığım kadarıyla e, olmuş olan bütün gelişmeleri yani Çanakkale Savaşı süresince Twitter'dan aynı aşağı yukarı aynı saatlerde e, tweet ediyorlar ve işin ilginç tarafı fotoğraflar falan da var yani o zamandan çekilmiş olan fotoğraflar e, bu böyle aslında Twitter'da daha önce yapılmış bir şeydi Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyununu karakterlerin tweet, tweet rekantlarını yaratarak yeniden oynamışlardı. Biraz ona benzettim ben. O, İçerik farklı. O kaç Efendim? O kaç günlükte? O daha kısa sürmüştü zannediyorum. 15 gün falan sürdü. O hızlı bitirdiler oyunu. Oynadılar bitti yani o. Bu, tabii... Öldü. Roma ile Juliet ölüyor değil mi sonunda? Yani sonunu söylemeyelim istersen. Twitter'dan okusun ama. <gülüyor> Savaşın sonunda söyleyemem o zaman. O zaman artık e, 2013'te bakarsınız. 9 Ocak 2013'te. Savaş ne olmuş sonunda? Evet. Bakalım Ali, ne Ali mesela sen böyle bir olayı nasıl buluyorsun Yani bunu bunun yapılması iyi mi, kötü mü, neden yapılıyor? Yani eğitici öğretici açıdan iyi. Evet. Ee, Benim kafamı kurcalayan yani bir soru var. İlginç tarafları var. Benim kafamı kurcalayan şey şu. Şimdi bu bu tweetler nereye gidecek? Yani 2012 senesinde bu Çanakkale Savaşı yeniden dokümente edildi Twitter'da. E 2050 olacak değil mi bir gün? O gün de gelecek yani. Sonra ne yapacağız? 2012'deki tweetlere mi bakacağız acaba? O zaman ee, da... Twitter... Twitter şu anda e, arşivleniyor bildiğim kadarıyla. Haberiniz var mı? Tamam. Evet. E, ama Twitter tarafından değil bir kütüphane sanıyorum arşivlerin hakkını mı almıştı? Bilmiyorum bilginiz varsa bu konuda ben hatırlamadım şimdi samalak. E, ama şu anda internette yani canlı olarak geçici işte e, akıp gitti ve silindi zannettiğimiz birçok şey arşivleniyor aslında. Zamanında e, bu news gruplar vardı. Hı hı. E, mesajı atıyordun işte 15 günde expire ediyordu. Sonra Deja diye bir şey çıktı bunları arşivledi. Sonra Google Deja'yı aldı. Google Groups oldu bunlar. Böyle milletin hele öde diye yazdığı saçma sapan şeyler bir anda e, mesela... 17 yaşındayken geyik yapmışsın. Bir anda karşına çıktı 10 yıl sonra. Twitter'da da şeyler olabilir. O açıdan bence internette hemen hemen hiçbir şey silinmiyor bir şekilde. Birileri kaydı sonra tekrar yüzüne vurabiliyor. Şimdi bu... Çanakkale Savaşı'nın yeniden yani, yeni yaşatılması biraz meta bir durum ya. Yani aslında savaş yaşanmış, bitmiş olanlar olmuş. Şimdi yeniden canlandırma diyelim hatta. E, sonra mesela bir 97 sene sonra da canlandırmanın canlandırması mı olacak acaba? O olabilir. Ee, zaten bu sonradan canlandırmalar bir ara bu sanat ortamlarında da çok moda olmuştu işte daha doğrusu zaten sanatı bırak zaten sürekli yaptığınız bir şey aslında işte Fatih Sultan Mehmet'in işte İstanbul'u alması her sene canlandırılıyor ama bu bütün ülkelerde yapılıyor sonra işte mesela bazı sanatçılar bunları videoya alıp canlandırmanın videolarını birleştirip tekrardan film ...çekme gibi projeler yaptılar... ...veya canlandırmanın canlandırması... ...da yapılan bir şey... ...hatta... E, ...canlandırmanın Second Lifetaki canlandırması... ...falan gibi böyle... ...bin tane meta meta işler... ...yapılabiliyor bence... ...neden olmasın yani... ...insanlar sürekli oynuyor bu fikirlerle... ...ama tabii nereye götürüyor... ...ne düşündürüyor bize... ...belli bir yerden sonra... ...artık tamam gördük biliyoruz bu, bu da meta meta meta... ...diyorsun... ...bir yerden sonra almamda kalmıyor. Hı hı. Bence. Peki 2050 yılında ne olacak dedin Mahir? O zaman hologram haline sokup... ...belki gerçekten olan yerde onu koyup... mesela Çanakkale ise Çanakkale'de... ...işte Beyazıt'ta ise Beyazıt'ta... ...onları oraya koyup hologram şeklinde oynamak... ...nasıl bir fikir olur? Güzel olur. Yani şimdiden başlasak herhalde... ...2050'ye yetişir diye düşünüyorum. <gülüyor> Vallahi... Bence bu tip bir projede... Pardon. Hı -hı. Ee, kimde şu anda? Buyur Ali. Bu tip projede yani şöyle bir şey ilginç olurdu daha bence. Şu anda işte yine gazeteci, klasik gazeteci mantığıyla yayınlanıyor. Çanakkale Savaşı. Bir gazetecinin rapor vermesi gibi. Ee, halbuki e, orada yaşayan aslında gazetede çıkmayacak haberler bunlar e, şey de olabilir. Kurgusal da olabilir. Gerçekten oradan buradan anılar, mektuplar da olabilir. Öyle bir kapsamlı bir proje olsaydı mesela çok daha ilginç olurdu bence. Ee, yani günlük hayatı yansıtan veya Çanakkale Savaşı olurken İstanbul'a ne oldu vesaire gibi. Bu konuda size bu hafta olan bir olaydan bahsedeyim. Ee, biliyorsunuz This American diye bir program var. Ee, Amerika'da yaşamış olarak. Ira Glass sunuyor bunu. Philip Glass'ın da hatta kardeşidir. Neyse, Ocak ayının başında Foxconn'la ilgili bir rapor çıktı bunda. Foxconn'da Apple'ın, işte iPad'lerin yapıldığı ve birçok Apple ürünün yapıldığı Çin'deki fabrika. Bu dokümanı sunan da Mike Daisy'ydi. Yani Çin'e gitmiş, oradaki bir tercüman aracılığıyla röportajlar yapmış ve bunları stand-up şeklinde, yani bir hikaye anlatım gibi, yarı gazeteci, yarı hikaye anlatıcısı olarak bunu This American Life'da, buradaki radyolarda Sundu. Gerçekten ben arabada giderken bunu dinliyordum. Çok da etkilendim. Yani sonuçta hani yalancı bir gazeteci gibi değil, bir anlatıcı bir oyuncu bir tlua, yani bir şey var orada bir sanat var. Fakat bu hafta olan olay kısacası, Ira Glass, Mike Deiz'e yalancı dedi, beni kandırdı dedi. Versem, Mike Deiz'in hikayesinde çok küçük bir şey vardı Ali ve Mahir. Olan şey oradaki. Repetitiv olarak yani devamlı aynı şeyi yaptığı için birisinin kolu inciniyor. Fakat o kişi sonra iPad'le ile oynarken ilk kez hayatında tamamlanmış bir iPad görüyor. Ve oynarken şey diyor işte sihir gibi diyor. Bunu meğerse Mike Daisy biraz daha hani renklendirmek için hikayeye katmış. E, fakat programın kendisi yani This American Life denilen program gazetecilik prensipleriyle yer aldığı için bu küçük bir oynama bile... Yani insanları duygulandıran bu taraf bile şey göstermiyor yani bir şekilde kabul edilmiyor ondan dolayı da e, şey oldu bu konuda özür dilemek zorunda kaldılar. Hı hı. Kısa bir şey şey yapayım parantez anti parantez. Ama bence Ali'nin söylediği şey yani gazetecilik mantığından ziyade tek kanallılıkla ilgili sanırım o yüzden çok doğru bir nokta. hani Twitter çok sesli bir ortam fakat biz niye Çanakkale Savaşı'nı tek bir hesaptan takip ediyoruz? Hani Roma ve Juliet örneğinde olduğu gibi olsaydı çok ilginç olabilirdi. Gerçekten o, o savaşta ne bileyim Anzaklardan da birileri Avustralya'dan tweet atıyor olsaydı hani savaşa dair onların torunları olabilir. Efendime söyleyeyim Çanakkale'de yaşayan esnaftan bir takım insanlar olabilir. Çok ya ilginç olabilir. Yani yapmıyorsan hikaye anlatılmayacak. Yapman lazım hikaye anlatılması için. Evet. Ee, diğer bir gündem. Evet Onur. Ee, bir de yani ek olarak buna diyeceğim şey yani destek anlamında ee, zaten e, birçok konuda bu yeni medya dediğimiz zaman e, böyle yapılan az çok deneysel diyeceğimiz e, projeler, yayınlar, ürünler neyse artık bir şekilde daha eski medyayı taklit ediyor. Burada da aslında yapılan şey bir gazete veya radyo yayıncılığı formatında yapılmış. Ee, halbuki dediğin gibi çok sesli bir ortam aslında. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, Twitter'da yapmak Twitter'ın aslında bir parçası ile yapıyorsun bunu. Twitter'la yapmıyorsun gibi bu anlamda. Evet. Yani Twitter'ı eski medya şeklinde kullanıyorlar diyebiliriz. Radyo piyesi gibi Evet. <gülüyor> Twitter'ı açalım mı? Saat 8 oldu mu? Twitter'ı açalım <gülüyor> mı? gibi yani. Ajanslar ajanslar 8'de. Ee, Oğlum Twitter'ı aç, şansını kaçırmayın. Yine Twitter diyorken, dün akşam bir tweetle birlikte ortalık heyecan e, fırtınasına dönüştü yine New York'ta. E, Occupy Wall Streetçiler zamanında çok konuşmuştuk. Altıncı e, ay, işgalin altıncı ayının e, kutlaması olarak Zuccotti Park'a sürpriz baskın yaptılar. Bilmiyorum takip etme fırsatınız oldu mu ama. Beklendik görüntüler, farkı temizleyeceğiz, çıkın. İşte çıkmıyoruz, NYPD gelsin falan, tutuklamalar, Union Square'e geçtiler vesaire. Ben birkaç saat izleme fırsatı buldum hem Twitter'dan hem de e, mobil yayın ekibi sayesinde, Occupy Wall Street'in. E, i̇lginçti tabii, hani mobil yayın ekibinin görüntüleri özellikle enteresandı. Çünkü dün New York'ta aynı zamanda St. Patrick's'teydi. Ee, İrlanda kökendilerin Kutladığı Ve daha çok içki içtikleri bir gün olduğu için Sokaklarda sarhoş insanlar Ve Occupy Wall Street protestocularıyla Polisin Kovalamacısı ee, Sen ne düşünüyorsun Ali bu Occupycılar Yani bir bir olayı kaldı mı acaba Hala devam edecek mi ya da Bir ses bir ara çok şey olmuştu İnanılmaz bir momentum var gibi oldu ama Evet, havalar soğudu sonra, yani. <gülüyor> sonra diyorsun, işin gerçek yüzü ortaya çıktı. <gülüyor> yani havalar ısınınca, nasıl orada havalar şu anda? Havalar çok güzel şu an. Tam oküphan havası. Tekrar, o yüzden mi tekrar kıpırdanmaya başlayacağım? Biraz, çünkü hep böyle bahar ve sonbahar ayları olur ya, bu tip hareketler Evet, hava şu an işgale müsait, yani öyle diyebilirim gayet <gülüyor> geceleri yatılabilecek bir durum var ipad için de yatanlar oldu yine tahmin edersiniz apple store önünde ipad için <gülüyor> ya insanlar paşa paşa sınarlasınlar internetten geliyor işte ama onun başka bir havası var galiba ya onur bilmiyorum ben itibar etmem böyle şeyler bir cihaz için yani kuyrukta bekletmem kendimi kestin attın vallahi. bilmiyorum yani Allah yapması gerek herhalde cihazını almam için beklemem için zor biraz Beklemem. Yani ısmaradım ben aldım aleti. Güzel bir şey tamam geliyor ama kapama kadar geliyor. O zaman alıyorum ama gidip bilmiyorum. <gülüyor> Sen bekledin mi hiçbir zaman bir cihaz için uzun kuyrukta? Hayır. Meyar, yok. Yok. Yok, ben cihaz için değil de bu Star Wars'un tekrar çıkan yeni bölümlerin ilki için sırada beklemiştim. Sinemada? Evet. canım ben şey. Ama o kuyruk şey bir kuyruktu. Yani ciddi, anlatılamayacak bir kuyruktu. Ciddi bir kuyruk diyorsun. Evet. İnsanlar arasında o zaman iletişimden dolayı mı diyorsun kuyruk güzel nedir? Ee, bana mı dedin? Evet. Pardon. Pardon. Yok kuyruk güzel e, kötü demedim ama e, yani orada sanıyorum işin hikayesi de var. İşte ilk defa gidenlerdendim kuyruğa girdim. Onun hikayesini anlatıyorsun. Sanıyorum e, ayrı bir tecrübe oluyor. Ama tabii ben de bir iPhone veya iPad kuyruğuna girmem. Tamam. Ya O zaman içerik için esas orada olmakla bir cihaz için orada olmak arasında bence bir fark var. Yani içerik için olduğu zaman evet. belki insanlar arasındaki iletişim farklı olabiliyor. Yani. Hatta sinemada o ilk çıktığında evet. baya yani tezahüratlı falan izlemişti millet. Böyle tanıdık bir karakterin eski bölümlere yaptığı bir referansta millet çığlık atıyordu falan bu tip evet. şeyler oldu. Ben Moonwalk krizi, Michael Jackson'ın kari köyü süreği sinemasında 80'lerde yani bayağı bir sırada beklemiştik. Hayatımda gerçekten bu kadar güzel bir tecrübe yaşamamıştım. Onun için. <gülüyor> İçerik anlamında alıyorum. Evet. Demek ki kuyruk aslında bağlamına göre beklenebilecek bir şey yani. Benim anladığım bu tecrübelerinizden. Evde bekleyeceğini iki gün, iki saat kuyrupta beklersin. Hmm. Peki şimdi çok da fazla uzatmadan aslında biraz konuşarak konuya girelim diye düşünüyorum. Sen mesela yaptığın sanat işlerini Ali ne isimle çağırıyorsun? Yani ne olarak isimlendiriyorsun? Yeni medya sanatı biliyorsun. diyorsun? Yoksa kategori olarak mı? Ka yani kategori ee... kategori de olabilir. Yok biriyle konuşurken yani bir küratörle konuşurken de olabilir. Ya da güncel yani sanat mı? Bazen... Hmm. Ya bazen isteme isteme kategorize etmek zorunda kalıyorsun ve e, mesela işte videomu resim mi diye o tarz bir soru sordukları zaman yeni medya demek zorunda kalabiliyorum ama hoşuma gitmiyorum kesinlikle çünkü yeni medya lafı zaten sorumlu bir laf hı hı. terim olarak ne demek yeni medya 10 sene önce ki de yeni medya şimdi eski sürekli değişen bir şey mi ama bir yandan Güncel veya çağdaş sanat dilinde de aynı sorun var. Hı hı. E, o da bugün e, bu çağa ait olan 10 yıl sonra e, nostaljik bir şey haline gelebiliyor. E, dolayısıyla e, geçici olarak yani aslında önemsemeyerek kullanıyorum bu tip terimleri kullanmama rağmen e, fazla ciddi ciddiye almıyorum. Diyeyim. Çünkü ciddiye alınacak terimler değil. Birer katı aslında bunlar. Hı hı. E, kısaca bir özet, bir fikir olsun diye soran şeyler ama ben zaten genelde dildeki kategorilerin genelde sorunlu olduğunu düşünen bir insan olarak özellikle zaten açık bir konsept olan sanatın bu kategorilere girmesi daha da sorunlu bana göre. Peki sence bu Anlatır. yeni medya meselesi nasıl ortaya? Yani niye böyle dilimize pelesenk olmuş yani yeni medya yeni medya diyoruz? Aslında kategorize bu, ettiği için bence. yani 70'lerde de vardı yeni medya ve sanat konusu. Yeni medya o zaman video ödeniyordu. Bunu çok çok kişi bilmiyor. Yani şu anda yeni medya deyince bilgisayar vesaire yanlışlıyor. Bunu dile takan biraz aslında bu e, yeni medya marketingçiler vesaire e, bunlar yeni medya lafına e, bu yaptıkları işin hip olduğunu e, vurgulamak için bir şekilde popülerleştiler ve yaydılar. Biraz bence bununla bağlantılı bu kadar yerleşmiş olması. Hı hı. Şimdi bir yandan da ama böyle işte gerek hani bu yeni medya diyelim bizde. Yeni medya sanatı alanında e, işler üretmiş ya da ne bileyim müzeler yönetmiş ya da e, fikir üretiminde bulunmuş insanların birçoğu da bunun bu yeni medyanın ne olduğuna, nerede hani yenileşmeye başladığına. Çünkü medya aslında sanatın içinde bir araç olarak herhalde sanatın başından beri var olan bir şey. Ne zaman yeni olmaya başladığına kafa yoran çok insan var. Bir takım tanımlamalarda bulunan insanlar da var. Sanırım hani bunların en önemlisi 2001 yılında yayınlanan The Language of the New Media. Yeni medyanın dili Lev için kitabı. Ee, orada mesela Manovich prensiplerinden bahsediyor bir şeyin yeni medya olabilmesi için daha doğrusu anladığımız anlamda yeni medya olabilmesi için işte diyor ki numerical representation yani sayısal bir e, sergilenmede e, gösterimde bulunması, sunumda bulunması gerekiyor işin modularity, modüler bir iş olması gerekiyor diyor e, automation ki herhalde bu en önemlilerinden biri, otomatik Kendini, kendi kendini yaratabilen, üretebilen bir şey. Variability, çeşitlilik göstermesi gerekiyor diyor. Bir de transcoding, bu da muhtemelen anladığımız, yani Türkçeye çevirebileceğimiz anlamda başka şeylere hızlı bir şekilde dönüştürülebilir olması gerektiğinden bahsediyor. Sana bu mantıklı geliyor mu? Aslında bence bilgisayarı tanımlıyor burada. Hı hı. Bu söylediklerinin hepsi, Bilgisayar programı veya bilgisayarla üretilen veya içinde bilgisayar kontrolü olan sistemlere baktığında bunların bir kısmı veya hepsi var bana kalırsa. Sen ne düşünüyorsun? Bence de var. Kesinlikle doğru. Bu anlamda yeni medya birçok birçok insanın, hani gerek alanın içinden gelen gerek dışında olan insanların anladığı anlamda bilgisayarla üretilmiş bir sanat demek oluyor. Ya da işin içinde bilgisayar var demek oluyor. Evet. Ve belki buna ek olarak işte bilgisayarın demin de aslında e, bahsettiğimiz yeni medyaların veya yani medyumların eski e, eski medyayı e, taklit etmesi durumunu belki bunun dışında bırakabiliriz. Hı hı. Mesela e, Photoshop da yaptığın e, resim evet bilgisayarda yapıyorsun bir ilustrasyon veya resim yaptığında e, ama oradaki kopyalanabilirlik veya işte koddan koda geçiş bunlar var atıyorum jpeg olarak da kaydedebilirsin e, png olarak da kaydedebilirsin ama e, bu işin temelinde bu önemli değil bu sadece e, yayarken veya ee, bir şekilde pratik anlamda bir takım kullanılan nedeniyle yapılan şeyler. Ee, bilmiyorum bunların bütününü belki e, önemli kılan gibi anlıyorum. Tam Manovic'in e, tanımından e, klasik anlamda Photoshop illüstrasyonuna yeni medya diyor mu demiyor mu e, tam çıkaramıyorum açıkçası. Sanırım herkesin zaten özellikle şu anda güncel sanatçıların da yeni medyaya ilgi duymasıyla birlikte herkesin kafasında bir kategorizasyon karışıklığı söz konusu yani. Hani ben bir şey yaptım bilgisayarla yaptım ama ne oldu şimdi yeni medya sanatı mı oldu, çağdaş mı oldu yoksa resim mi oldu ne oldu bunu tanımlamakta bir zorluk var ama buradaki sanırım asıl soru da tanımlamaya gerek var mı? En basitinden yani fotoğraf artık her dijital fotoğraf çekiyor. Değil mi? Hı hı. Ve bu Manav için tanımının belki bir uyuyor bunlar. Ama fotoğraf, daha önceki fotoğraftan hemen hiç fark yok ki aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu açıdan biraz saçma bir taraf var yeni medya tanımının. Bu sınırı tam, tam çekemiyorsun. Çünkü artık sonuçta bilgi olan her şeyi dijital ortama çeviriyoruz. Sen dijital teknoloji aslında bu yeni medya denilen şeyin eş anlamlı başka alternatif terimleri işte dijital üretim hı hı. veya bilgisayar tapanlı üretim vesaire Bunlar aslında birbiri, birbirine birbirine kullanabiliyor. Hı hı. Ee, yani ondan çok takılmıyor terimi çünkü Sadece bir basitleştirici bir tabir olarak kullanıyorum ben. O zaman ne olduğunu yanında belki de ne etkide bulunduğunu konuşmalıyız. Yani ben dışarıdan bakan birisi olarak yani tabiri beğenin veya beğenmeyin. Sanıyorum Ali çok sıcak yaklaşmıyor tabiri ama madem burada bunu kullanıyoruz. Evet yeni medyada bir ussal bir attırım diyeyim artık bana. Yani böyle bir visceral bir tecrübeden yani ne bileyim beyinden iç organlara giden bir tecrübe her zaman yaşatamıyor bu tür projeler bana. Ben sana şöyle anlatayım. Nedir? 20. yüzyılın en başarılı sanatlarından biri işte yani şey olarak, pazar payı olarak ve aynı zamanda e, insanlığa etkisi olarak sinema sanatı. E, sinema sanatı böyle şey gibi, hisleri ayarlama enstitüsü gibi bir şey. Kurguluyorsun, çekiyorsun ondan sonra yani 90 dakika, 110 dakika insanı izlediği zaman ağlıyorlar, gülüyorlar bazen bağırıyorlar yani şimdi bunların hepsi esasında biraz hani benim iç organlara visceral dediğim tecrübe türleri. Acaba bu projelere biraz hani bir eleştiri gibi mi olacak bilmiyorum artık hani kendimi biraz deplasmanda hissediyorum şu anda ama ussal tecrübelerle biraz daha hani vücudunda hissettiğin tecrübeler arasında bir fark oluyor mu projelerde? yani Ona göre bir sınıflandırma söz konusu olabilir mi? Şöyle bir yine Manovic'e dönersek Sinema konusu açılınca aklıma şu geldi şu anda bu yorum üzerine Biraz da aslında yeni medyayı eleştiren, daha doğrusu interaktivite mesela yeni medyanın önemli özelliklerinden olmak zorunda olma, e, olmamasına rağmen. E, sinema normalde insanı koltuğuna kitleyen bir şey. Ve ekrana hipnotize olmuş gibi bakıyorsun. E, ve aslında bedeninin o ekranda olduğunu Hayal ediyorsun o oturduğun süre içinde. Ve o karakterin içine giriyorsun. Ee, Haluk interaktif bir enstelasyon gezerken e, yani ilkine geri dönüyorum. Sinemayı kurgulayan insanın zihninden geçen e, o yapının içine giriyorsun. Dolayısıyla e, onun senin, onun zihniyle senin zihniyle senin aslında kesişmiş gibi oluyor. Şeyde e, interaktif bir enstrasyonun içindeyken aslında birçok zaman e, bir eleştiri olarak denir ki işte maymun gibi davranıyor. Interaktif bir işte elini ayağını oynatıyorsun. Zıplıyorsun falan bu değişiyor mu? Ya da labirent gibi bir yere giriyorsun. E, aslında orada ee, sinemadaki gibi bir koltuğa oturmuyorsun, ee, hareket ediyorsun. Ama e, o bedenin aslında o kurgulayan kişi senin bedenini yönetmiş oluyor ve bedenin gerçekten hareket ediyor. Onun kurguladığı e, aslında beyniyle kurguladığı o labirenti sen bedeninle dolaşıyorsun. Böyle temel bir fark var. Belki ee, oturup baktın bir işle interaktif bir iş arasında. Peki yani Sony yaparken yani bir şey olarak e, katılımcı olarak buna bakan hikaye anlatımı nasıl oluyor? Yani orada narratif denilen şeyi birlikte mi oluşturuyorsunuz yoksa ayrı ayrı, ayrı ayrı mı oluşturuluyor birbirinden farklı olarak? Bunun da çeşitleri var yani mesela açık yapıt diye bir tabir var. Ee, bunun aslında çok çeşitleri olabiliyor. Mesela aslında bir sinemada da açıklık olabilir. Ee, i̇şte anlatının sonunda bir belirsizlik olur. İzleyici onu kafasında tamamlayabilir. Ama bir de bunu fiziksel anlamda, mesela bir tiyatro katılımcı bir tiyatro düşüne. izleyici doğrudan diyaloğa girebilir aktif olarak. Ee, ama bu da aslında kurgulanan bir e, yapının üstünden bir katılım. Bir de e, bütün işin ana kısmına da bir şekilde etki edebiliriz diye. Yani bunun çok seviyeleri var, e, kavramsal veya fikir anlamında veya yorumlama anlamından gerçekten işin görüntüsünü değiştirmeye kadar çeşitli katmanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok değişiyor, çok çeşitli var. Ben e, hazır buton bendeyken e, Ali e, dün gece tabi. Projelerine biraz daha aşina olmak için bunları duvara yansıttım, tek tek hepsini izledim. Ee, bu projelerden e, bu temsiliyet üzerine bir proje var. Ee, Eigen vekil Tam orasını tam vekil senden? Türkçe. <gülüyor> vekil ama ilk başı nedir? Almancemorun ne diyor? Eigen, evet. evet. Yani, bu şeyden geliyor. Ee, Eigen vektör diye bir e, terim var genel matematikte kullanılan. ama aynı zamanda da e, bilgisayar yüz algılama sistemleri falan gibi böyle e, daha popüler bildiğimiz uygulamaları olan bir şey aygın face deniyor bunlara e, aslında bu bir vektör yani bir yüzü bir vektör diye alıyorsun ve e, oradan aslında çok karışık hesapları var bunlara girmeyelim şimdi de o yöntemi kullandığı için böyle bir kelime oyunu yapmıştım biraz da dejenere bir laf aslında seviyorum dejenere şeyleri e, isimlendirme onunla ilgili bir şey ee, ama işe gelince iş e, aslında milletvekillerinin yüz e, yani portrelerini internetten indirip o zaman 550 milletvekilinin sanıyorum 2007 ve 2008'de onların yüz özelliklerini e, ortaya çıkaran bir program yine bu yöntem bahsettiğim matematiksel yöntemle e, ve sırf o yüzde özelliklerini kullanarak İzleyici ekran başına geçtiğinde ayna gibi kendisine yüzünü görüyor ama böyle bulanık ve hayalet gibi bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü 500 kişinin özelliklerini toplayarak 5 milyar kişiyi sonuçta oluşturmak mümkün değil dünyadaki. O yüzden olduğu kadar oluyor ve bu da aslında sırf siyasal temsili genel anlamda temsilde karşılaştığımız bir şey. Matematiksel olabilir sanatsal olabilir tamamen soyut kavramlarla ilgili temsiller olabilir biz aslında soyutlama dediğimiz şey çeşit bazı özelliklerini atarak kavramsal olarak basitleştirmek sonuçta birçok yerde görüyoruz bunun değişik şekillerine temel olarak bunun ilgini peki bundan dolayı temsiliyet açısından bir sorun olduğuna dair bir saptama var mı yani bir şekilde sorumu şuraya getirmek istiyorum. Yani politik şeyler senin ilgini çekiyor mu? Yani senin için politika şey diye başladı, yeni medya diye başladık ama politikanın senin için sanatında veya işte hayatının yeri nedir? Tabii ki önemli. Ama şöyle bir ayrım, yani arada ayrım yapıyorum ben. Sanat ve politika birbirine çok fazla sokmuyorum. Çünkü özellikle mesela politik anlamda bir Etkinlikte bulunmak için, harekete geçmek için dogmatik olmak gerekiyor bence. Ama bir sanatçının dogmatik olması gerekiyor. Yani her şeyi şüphe etmesi gerekiyor ama politik bir aktivist sensen şüphe etmeden doğrudan aksiyona geçmemesin. Bence bu sanatla biraz çelişen bir şey. O yüzden daha, daha skeptik bir taraftan bakmaya çalışıyorum. Politik olarak çok bariz konular olabilir. Mesela sansür karşıtlığı gibi bir konuda belki daha dravat olabilir ama genellikle ayırıyorum. Peki ben şunu soracağım. Hazır bu iş, işin konusu geçmeden. Kaçı bıyıklıydı Ali Milletvekillerinin? Hatırlıyor Çok musun? Saymadım. Hatırlamıyorum ama önüne geçtiğin zaman bıyıksız olsam semiler hafif bir bıyığım geçiyor. <gülüyor> Güzel. Yani bıyıklılar temsil ediliyor diyebilir miyiz Türkiye'de? <gülüyor> ama genelde böyle bir şey bıyık. Hafif bir bıyık çıkmıştı. Ortalama milletvekili suratı da çıkarmıştı. Hı hı. Ee, böyle bir AKP bıyığı gibi bir şey çıkmıştı. Böyle tam bos bıyık değil ama. Böyle daha şey bir bıyık, Kibar bir bıyık. Peki sen şöyle bir şey düşünüyor musun? Benim aklıma bu proje beni çok etkiliyor yani gerçekten. Çünkü aklıma daha başka yeni fikirler geliyor yani buradan gidilebilecek. Mesela bu Averaj milletvekilinin suratını çıkarıp falan böyle yeni milletvekili olmak isteyenlere hani bir guidance olarak, bir yol gösterme olarak acaba dağıtmak. Ya averajı bu yani hani buna benzeyen bir şey sen aşağı yukarı olabilirsin gibi böyle bir şeyler söylemek doğru olur mu acaba? Yani onu bir de her dönem yapmak ilginç olur aslında. Döneme göre mesela muhtemelen bundan 20 yıl önce daha büyük bir şey çıkacaktı. Ee, o da ilginç. Bir yandan mesela bir kadın geçtiği zaman uzun saç iyi çıkmıyordu. Böyle böyle taraflara beklemeden, yani daha önceden tahmin etmediğim e, sonuçları da çıktı bu şekilde. Dediğine geri dönecek olursak ilginç olabilir tabii. Ama biraz 2007-2008'de kaldı. Ondan sonra çok ellemedim o proje. Ama tekrar tabii ki içinden bir şeyler çıkabilir herhalde. Belli olmuyor bu. Tip. <gülüyor> Sonra tekrar yüzeye çıkabiliyor eski eski projeler. Peki ben şeyi sormak istiyorum yani 2007'den 2009'a gelirsek eğer bu Darwin'in doğum günü olduğu zamanki Google sayfalarına bakıyorsun. Ben tabii bu özeti çok kısa geçeceğim çünkü benim açıklamam yetersiz kalacaktır. Fakat e, ülke ülke gidiyorsun işte diyorsun ki hani Darwin doğum gününde Google ne yapmış normal Google şey mi var yoksa bunu değiştirmiş mi işte hani evrim teorisine dair bir imaj mı bulmuş şeklinde ve alfabetik sayıla şeyler gidiyor ülkeler devam ediyor. Biraz benim için bunu izlerken e, bir suspense story gibi yani aa işte Türkiye gelecek mi diye de baktım hatta A, a'dan işte başlıyoruz e, Türkiye yoktu içerisinde. İşin aa, yok gelecek. muydu videoda yoktu sanıyorum değil hmm. mi? Videoda yoktu, evet. evet. Ama şu an esas cevabını alabilirim. Türkiye'de neydi? Türkiye'de yoktu der mi? Yoktu. Demek ki o zaman Google böyle Müslüman ülkeler ve Müslüman olmayan evet. ülkeler olarak iki mi ayırmış? İki, i̇ki şey var aslında. Ee, çok ilginçti o. Ben gün boyunca takip ettim. Ee, önce Güney Amerika ülkelerinde de yoktu. Ee, Müslüman ülkelerde yoktu. Artı bir de ee, gelişmemiş ülkelerde de yoktu. Çünkü oraya belki oranın sorumlusu yok o bölgenin. Ee, standart bir şey gösteriyor. Bu tip politik olmayan bir sebepleri de vardı. Dikkat etmemek şeklinde. Ee, sonra ama şeyi fark Güney Amerika ülkeleri mesela Kuzey Amerika'da Darwin Ogas'ı gösterirken yokken öğleden sonra bir vakitlere doğru çıktı tekrar. Ee, Brezilya, işte Meksika falan orada burada. Daha geç gösterdiler onu. O da bilmiyorum oradaki insanlar... Artık onlar bu, uykuya gitmiştir herhalde onlar. Uyumuşlardı. O, o da Evet. Dindarlar. <gülüyor> Ama bu şeyden çıkmıştı. Ben Amerika' dedim o zaman. Ee, benim laptopu ara... Şey, Türkiye... E, Türk laptopu. Ee, bu e, bazen... Laptopun milliyeti olur mu Ali? <gülüyor> Google Türkiye'ye giriyordu otomatik Google.com yazdığında Google.com.tr'ye yönlendiriyordu. onu da ayarlayabiliyorsun da ayarı kaçıyordu bazen. okulun bilgisayarından girmiştim orada Google.com çıktığında bir baktım Darwin logosu var benim bilgisayarda yok oradan fark edip taramıştım bayağı bir ülkeyi böyle bir e, şey çıkmıştı bu da bir yandan da e, şu açıdan hoşuma gitmişti işte Darwin'in ee, Evrime göre mutasyonlar var işte aynı şekildeden değişik birkaç varyasyon çıkabiliyor. Burada da bir varyasyonlar var aslında. O açıdan e, böyle bir örtüşme olması açısından da ilginç gelmişti. Bu uh, Belief in Evolution versus National Wealth diye bir meşhur bir grafik vardır. Belki görmüşsünüzdür. Evet gördüm ben. Sen görmüş müydün Ali? Evet gördüm ben görmedim yani gelir seviyesi arttıkça sanıyorum evrime inanma oranı da artıyor evet Amerika bir Amerika, Amerika bir exception şey olabilir, olabilir, Amerika evet bir. Amerika outlier %40 civarında oysaki hani neredeyse 50 bin dolarlık bir e, GDP'si var Türkiye tabi burada bu grafikte çok acıklı bir durumda duruyor ama evet Onur Ş şöyle bir şey de var Sanıyorum gelir dağılımı daha önemli bu konuda. Mesela İskandinav ülkelerinde gelir dağılımı daha düzgün olduğu için daha çok ateist. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ee, özetledin Ali. Teşekkür ediyoruz. Gelir dağılımı yükseldikçe teyzim artar diyorsun yani. yani. Gerçekten güzel oldu bu. Eşitlik artarsa bir ülkede gelir dağılımı olarak evet. E herkes kendinin Hiç. tanrısı oluyor canım. Yani bunda da çok kendi kendine yetiyor ya. mu diyorsun insanlara? Haksızlık olunca öbür dünyada hak arıyor insanlar biraz da. Çok basitleştirip şey yapıyorum, farkındayım ama belki dogmatikleştiriyorum bir açıdan ama... Masru e, daha... yok, masru yok olabilir. <gülüyor> biz seviyoruz ya, biz dogmacıyız. <gülüyor> Dogmalardan konuştuk çünkü değil mi? O yüzden. Peki, ben bir de programın başında da zaten Twitter'dan açmıştık. Ee, senin en son Burada Amerika'da benim kişisel olarak izleme fırsatı da bulduğum seans işini sormak istiyorum. Bu giderek popülerleşen bir şey gibi geliyor bana. Yani insanlar böyle Twitter'dan kendi hayatlarını ya da düşüncelerini ya da ne yaptıklarını ifade ediyorlar. Ve bir sürü sanatçı bu bilgiyi alıp bir şekilde başka bir formda yansıtmaya çalışıyor. Senin yaptığın işte... Ee, yani kendin daha iyi bahsedersin ama bu hareketleri ya da bir takım eylemleri e, izlememizi sağlayan bir oda enstelasyonuydu. E, ben, bunun, bir şey bekliyorum. Tefarlıca konuşmadan önce küçük bir özeti verebilir miyiz seans projesini? Tabii Ali yani, her, her, yani Ali'ye bırakacağız sanırım da ama. Ben mi veriyorum? Ver. Ee, bir e, şeyde Brooklyn'de bir e, şeyden depo gibi bir yerden döndürmüş bir galeri ...alanında yapılmış bir ve... ...duvarlarda, yerlerde, tavanlarda... ...borularda, pencerelerde, her tarafta... ...böyle vurarak... ...ses çıkaran mekanizmalar vardı. Bunların her birinin üzerinde bir etiket vardı. Etiketlerde de... ...belli... E, ...fiiller vardı işte... ...İngilizce olarak ve... E, ...düşünelim işte, e, işte... ...walk... E, ...drink, eat... E, ...sleep falan gibi böyle... Ee, günlük belli e, zamanlarda yapılan kimisi kimisi bütün gün yapılabilecek olan e, biraz böyle günlük hayatın ritmini yansıtabilecek kelimeler bunların her biri Twitter'da New York zaman dilimi içinde bahsi geçtiğinde duvara vuruyordu özellikle bütün odaya yayıldığı için de genelde değişik sesler çıkarıyordu ve böyle girdiğinde odaya gürültülü takdir her taraftan değişik ses giren şarkı e, Böyle bir ses enstasyonuyla karşılaşırız. Şimdi bu sen mesela ben çok fazla böyle proje olduğunu düşünüyorum. E, olmaya başladığını düşünüyorum. Yani seninki birazcık daha kendi Hı. alanında özel ama e, işte hani takip edelim. Yani commercial alanda da, ticari hayatta da artık insanlar bunu bir izleme merakı var hepimizde. Yani. Herkes ne yapıyor? İşte hani bunu alalım, bir şekilde görelim, analiz edelim falan. Hani bu evet. bu 21. yüzyılın gidişatı bu mudur yani hani toplum ne yapıyor biz bunun üzerinden bir şeyler yapalım çıkaralım sürekli böyle bir bunlarla daha çok karşılaşacak mıyız sence? Karşılaşacağız özellikle reklamcıların çok işine yarayan bir şey buradan bilgiyi istesi çıkarma <gülüyor> bir yandan sorunlu da olabilecek şeyler mesela şimdi mesela bazı online ortamlarda mesela Facebook hesabını bağlayabiliyorsun. Hı hı. Hatta logine derken Facebook'umla da login ediyorsun. Ama oradaki sözleşme şartlarını okumadıysan e, başına garip şeyler gelebiliyor. Mesela benim Kora diye bir site olmuştum ve Facebook hesabım bir süre bağlı kalmıştı. Orada sorduğun soruyla ilgili Facebook'ta reklamlar çıkmaya başladı. Bir anda böyle. Onu dikkat etmediğimden daha doğrusu eee o hakkı vermediğimi zannettiğimden başta ne oluyoruz diye bir şaşırmıştım bayağı. Çünkü iki soru sormuştum ve iki reklam çıkmıştı. Biri bir soru, diğeri bir soruyla ilgili Facebook'tayım falan böyle. Bir an acayip bir takip edilme hissi ve o reklamın bir yararı da yok aslında. Çünkü evet kelime olarak ilgisi var direkt görüyorsun. Ama belli ki bilgisayar da yapmış, saçma bir tarafı da var. Yani bunlar devam edecek bir şekilde biz sonuçta gönül olarak veriyoruz bilgilerimizi. Bence sanat biraz da buna bir şekilde dirençle göstermeli. Yani direnç derken bu olmamalı, hayır karşıyım değil değişik bakışlar geçir getirerek. O yüzden mesela ben istatistik yapmıyorum genellikle. Bu yaptığım ses enstasyonu da absürt bir tercümesi aslında tweetlerim. Ee, ...yani gerçekten... ...hangi kelime ne kadar vurmuş... ...kim nereden gelmiş... E, ...burada ne oluyor böyle bilgi ortaya çıkarmıyor. Bu bilgi çünkü... ...bana göre... ...reklamcının sahip olmak isteyeceği... ...bir bilgi zaten... ...ticari bir bilgi bir açıdan... ...potansiyel olarak. Yani aslında... ...metalaşmış oluyor öyle bir... E, ...şey yaptığınız zaman... ...istatistik oluşturduğunuz zaman. O yüzden absürtlüğü de bir şekilde eleştirer bir e, strateji olarak görüyorum bu anlarla. E, ama demin dediğinden biraz taktın galiba e, sorumdan. E, Yo aslında gitgide yani, daha çok görürüz. Gitgide daha çok. E, sen de öyle olacağını düşünüyorsun. Bunun da normal olduğunu düşünüyorsun. Çünkü hem ya sonuçta sanat da toplumda ya da ticari hayatta olan şeylere refleksleri kuvvetli olan bir alan diye düşünüyorum. Sanatçı da bunlar olurken etrafta başka şeylerle uğraşacak değil yani o da kendi tepkisini ya da eleştirisini aynı ortamları farklı şekilde kullanarak gösterecektir diye görüyorum ben aslında durumu. Evet yani bir de mesela bu bahsettiğim iş daha çok hep böyle yeni medya, twitter ile ilgiliymiş gibi insanlar ilk görüşte öyle diyorlar ee, ama bana göre aslında mesela Andy Warhol'ın e, çorba Campbell çorbaları kutularına veya pop ingelerini kullanmasını e, daha çok düşünüyorum onlarla da daha çok bağlantılı yani pop ile daha çok bağlantı geliyor bugünün pop kültürü internette çünkü hı hı. ve aslında e, mesela biri diyebilir ki ben twitter kullanmıyorum bu işlerini anlamam falan öyle bir şey yok bence Andy Warhol'ı anlamak için Campbell's Soup nedir bilmek gerekmiyor aslında. Aynı şekilde bu iş de Twitter'la o derece e, ilgili bir anlamda. Yani aslında Twitter elimizdeki bir örnek sadece çorba neyse Twitter'da. O. <gülüyor> <gülüyor> nizam, bir tanım oldu bu evet. Nizam pideye bağlayacaksın diye bir an korkmuştum ama <gülüyor> neye bağlayacağım? Nizam bir nizam vardır ya İstanbul'da. Çorba. Ha, <gülüyor> nizam pide. ya. Olabilir. Ona Facebook. <gülüyor> neyse ben şey sonlara doğru yaklaşırken en çok konuşmak istediğim konuyu da sormak istiyorum onurcumu izninle. Şimdi Buyur, de, Ali, Amerika'da yaşadın uzun seneler. Seninle bir ara New York'ta da beraber gece hayatını paylaştığımız dönemler oldu. Ee, evet. Nasıl görüyorsun? Türkiye'ye döndün. Şu an Türkiye'desin. Orada bir galeriyle bildiğim kadarıyla galeri sanatçısı oldun diyeyim. Hani sanat ortamında çok sevmezler ben. böyle denmeyi ama. <gülüyor> ee, Ev Hanım'ı oldun der gibi yani biraz. Galeri sanatçısı oldun. Evet. Nasıl görüyorsun Türkiye'de hani senin yaptığın alanda zaten çok fazla iş yapan adam da yok ama... Alo, e, e, kesildi. Duyuyor aradı, musun? Arada kesildi şimdi geldi. Tamam. Diyorum ki nasıl görüyorsun Türkiye'deki durumu, Türkiye'deki sanat ortamını, senin yaptığın işlerin e, izlenme oranı ya da takip edilme oranı. E, memnun musun yani İstanbul'da olmaktan yoksa e, hızlı bir kritik yapabilir misin duruma dair? Daha çok yeni, daha yani e, direkt de dönmedim bir bir süre bir yerlerde e, aralarda bir yerlerdeydim. York'tan buraya geldim, oradan bir zaman diyeyim aslında. E, dolayısıyla çok erken de şu ana kadarki izlenimlerim. Bir e, eleştiri eksikliği var her şeyden önce. Çok fazla eee yazılıp çizilmiyor sergiler hakkında vesaire. Genelde çıkan şeyler işte bir galerinin veya müzelerinin yaptığı bas Ali? Bülten'in bir parçasını aldık. E Ama e evet duyuyor Evet duyuyoruz. Alo? Eee bir işte dediğim gibi eleştiri eksikliği var. Onun dışında da e, gitgide büyüdüğünü görüyorum aslında e, bu ortamların. Tabii büyürken tabii ki boş işler de çıkıyor. Gayet normal. Aslında New York'a baktığında e, New York'taki sanat ortamı çok daha büyük. İçinde kayboluyorsun. Türkiye'de sadece bir tane böyle... böyle bir kümelenmiş bir içine girdirme içindesin ama mesela New York'ta değişik değişik yerler değişik kümeler var birinin içindeysen öbürüne hiç bağlantın olmayabilir ya böyle ayrı bir yerde takılabiliyor bir, bir, bir sürü sanat değişik sanat network var bir bile bağlı gibi burada bir tane network var ee, en büyük farklardan biri o. bunun avantajları da var tabi ee, kötü tarafı e, daha e, içine kapalı ve Az çeşitli olması ama değişiyor gibi görüyorum ya. Yani. Anlam bunlar yavaş yavaş. Zaman alacak herhalde. Ee, biraz daha bekleyeceğim bir bir yıl sonra bu konuda daha ayrıntılı bir rapor verebilirim. <gülüyor> Peki onur senin sorun var mı? Ben ee, çok aynı, sordum. Yok Aynı konu üzerinde e, tek kulvarda dedi networkler New York gibi bir yerde çok çeşitli olduğu halde Türkiye'de tek network dedin. Üzerine eleştiri yazılarının eksikliğinden bahsettim. Şimdi bu ikisini de bir araya getirdiğimiz zaman bir sanatçının ihtiyacı olan bir şey vardır. Nedir? Çeşitli yerlerden beslenme, işte e, bazı şeylerin ona nüfuz etmesi şeklinde. O anlamda sanki bir eksiklik var gibi anladım ben senden. Diğer tarafa geçmek istiyorum. Türkiye'de sanatçı olmanın ne, ne gibi bir avantajları var? Yani bu bunları anlıyorum. Ama onun dışında özellikle temalar bulma, işte içerik yaratma... Ee, ilham alma, ya bu konuda Türkiye'nin ne tür avantajları var? Bir kere Türkiye'de yaşamak çok acayip bir şey. Her gün bir olay değil, bir sürü acayip olay oluyor sürekli. içindesin. Ee, buna bir şekilde tepki gösteriyorsun. Bazen de direnip tepki göstermemeye kısmen e, körermeye çalışıyorsun ki bir şey yapabilir. Çünkü Ee, sürekli bu iki taraflı bir durum bir yandan e, sürekli bir şeyler besleyip dürtüyor seni diye hissediyorum bir yandan da e, bayağı bir kilitle edebiliyor aşırı bir bilgi ve e, şey yapışı sürekli bir sensasyon e, sürekli bir olay olması açısından e, avantaj olarak Ayrıca aklıma gelen bu e, demikünlere ek olarak ya yani aslında bu e, tek bir network olmasının avantajları da var. Birine ulaşmak istiyorsan e, birinci dereceden ulaşabiliyorsun. Öyle evet. bir şey var. Evet. Bu New York'tan evet. Evet. daha zor. Çok önemli evet. Peki gece hayatını nasıl buluyorsun Ali? En son onu da soralım. Bizim klasik sorumuz konu. <gülüyor> Bildiğin gibi. Aynen. <gülüyor> New York'tan aşağı kalmaz diyorsun yani. Yok canım. Ee, yani daha sansörü olur mu yani burada? Kendini kapattı bence Ali. <gülüyor> Kendini kapattı? <gülüyor> gece hayatı ayağıtan... tek bir gece hayatı network var diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız tam geriye gönderdim. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ara bir kesildiğin ama galiba. Alo? Evet. Ha. Yok... <gülüyor> e... Tekrar alabilir miyiz? Hayır, ben Liner, sonunda... Evet. Onur'un Onur görüntüsü dondu demin. Nerede kalmıştık? Tek bir gece, gece hayatı Hayat network'ü var dedim. Yok dalga... Evet, sınav dedim ona. Tabii ki öyle değil. Ee, güzel yani değişik güzellikleri var diyelim. Ee, burada... Daha nasıl diyeyim? Ee, yine networklere döneceğiz belki gece hayatını anlatırken. Daha e, iyi bir karşı Hazırlıksız yakalandım. Zor bir soru sordum. <gülüyor> belki <köşeye sıkıştırdım. gülüyor> belki ben bu konuda küçük bir şey söyleyeyim. Şu anda Oğuston'da e, Sağ Faysa festivali var. Orada tabi Konuşulan konular, var. oradaki arkadaşlardan da bunun haberlerini alıyoruz. Gitmedik, görmedik şu an bu yıl için ama ee, söylenen şeylerden bir tanesi hani her yıl bir hot item olur ya o anın, o yılın en önemli kimsesi yani Davos'ta da olur bu böyle kongrelerde de her zaman olur. Buradakilerden bir tanesi birbirini tanımayan insanların birbiriyle tanıması yani işte aplikasyon, uygulamalar olsun çeşitli şekillerde nasıl artık. Tanıdığımız insanları sınıflandırmak bitti. Artık onun dışına nasıl çıkıyoruz? Özellikle hani location-based olarak kullanır. Bunları siz benden de daha iyi biliyorsunuz zaten. İstanbul'da galiba benim anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla hani networkler arasında gerçekten de bazen geçişkenlik çok azalıyor. Çünkü çok çok grup grup takılan bir şehir. Öyle tek başına bireysellik o kadar çok ön planda değil hala. Belki değişecek bu ileride. Ama insanların böyle bir şekilde bir network içerisinde kendi bir Güzel bir yer yarattığı zaman onu aynı zamanda böyle kaymak gibi devam ettiriyorsun. Çok fazla insanlarda çok arayış görmüyorum o konuda bireysel ön plana çıkmadığı için. Belki gece hayatının bir sonraki menhaver geçmesi yani bir sonraki sınıfa geçmesi için de networkler arasındaki bu geçişkenliğin çok daha fazla artması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama... Evet yani ben de tam aslında demin e, kafamda şekillendiremedim bir karşılaştırma yaparken New York'ta. Aklıma gelen aslında tamamen bu dediğinle ilgili. Mesela gruplar halinde insanların dolaşması ve o grubun içinde e, kalması ve gayet bir yani çok daha e, yaygın bir sürü psikolojisi olması. Yani bu gece çıkan insanlara da yansıyan bir şey. Bir yandan da tabii yani Türkiye'nin Ağır İslami köklerinin de bir etkisi var gece hayatına tabii ki. İşte bildiğiniz o e, uydurup bir salaş bir bara gittiğinizde kapıda bekleyen böyle acayip bir adam size işte damsız girilmez falan diyebiliyor. Çok e, New York'ta böyle en lüks yerde bile çalışabileceğiniz bir durum bu. Diyor musun ee, yeni medya denen, sanatçısıyım diyor, diyor musun mesela öyle dedikleri. Efendim? Yeni medya sanatçısıyım desen acaba bir etkisi olur mu? Damsız girilmez dendiğim Acayip etkisi olur. Acayip olur ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. Yani belli bir yaştan sonra da tabii ki şey geliyor insan bu. Ee, saç, öyle bir saçma geliyor ki e, hevesini kaçırıyor ve insan herhalde ben artık evleneyim, evimde oturayım falan diyor. Birçok kişinin başına gelen bu. İnsan <gülüyor> diyor da sen diyor musun Ali? Önemli olana. İnsan mıyız ona soruyorsun. <gülüyor> i̇nsan mısın, sanatçı mısın diyerek e, o zaman bu konuyu ve bu programı artık bitiriyorum. Yani yani. Eğer başka söyleyecek bir şeyin, ekleyecek bir şeyin yoksa Ali. <gülüyor> o zaman dedi. Diyeceğimizi dedik kapatalım artık ee, ve burada tamam. noktalayalım yani diyecek bir şey yok. Peki Ali, teşekkür ediyorum. <gülüyor> Söylenecek her şeyi söyledik hayat <gülüyor> hakkında. Bundan sonrası bundan sonraki nesillere kalmış artık. <gülüyor> Onurcığım sana da teşekkür ediyorum o zaman. Ben de herkese de teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum sana. Ee, neydi Mart Martina adası mıydı? Marta'nın adası. Marta. Marta. Marta. Bu arada e, Burgazada da Marta'nın koyu vardır meşhur. Öyle <gülüyor> mi? Evet. <gülüyor> evet aynı Marta olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Burada da bir kalpazan kaya arayacağım ben şimdi. Bir bakacağım <gülüyor> var mı şöyle. Bir efes içebileceğim bir kalpazan kaya varsa artık. Bir bak bakalım. En güzel o olur herhalde. Evet. O zaman iyi. E İyi pazarlar arkadaşlar. Hepinize teşekkürler tekrar. Ben de teşekkür Teşekkürler, görüşmek üzere.